merhaba. Ben ben Rauf Kösemen. Açık Radyo 94.9'da sosyal fayda iletişim üzerine odaklandığımız program Hemzemin'de sizlerle beraberim. Ortağım damla özlüler Şu sıralar iki aylık olan Bulut Nart bebek ile ilgileniyor. O yüzden Hemzemin'i yalnız sunmaya devam ediyorum. Yayın masamızda Feray Kabili var. Bir önceki Hemzemin'de tatildeydim. Bu yüzden kayıttan yayın yapmıştık ve kaydın başına Umarım ülke gündemimiz aniden değişmez de bu program zamansız ve absürt bir müzik seçkisi durumuna düşmez diyerek de bir şart düşmüştüm. 16 Ağustos'ta yayınlanan o hemzeminden önce böyle bir durum olmadı. Ama hemen ardından gelen günlerde korkunç bir saldırıyla gündemimiz yine kana bulandı. Geçtiğimiz cumartesi yani 20 Ağustos 2016'da Gaziantep Şahinbey'de bir düğüne yapılan bir canlı bomba saldırısında 31-18 yaşından küçük 54 kişiyi kaybettik. Yüze yakın kişinin yaralandığı bu saldırıda canlı bombanın da bir çocuk olduğu sanılıyormuş. Saat 22.50 sularında e, meydana geldi saldırı. E, dediğim gibi bu saldırıda 53 dün e, sayı arttı. 54 kişi hayatını kaybetti ve yüze yakın insan yaralandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saldırganın 12 ile 14 yaşları arasında olduğunu belirtti. E, ve saldırının muhtemelen DAEŞ tarafından gerçekleştirildiğini söyledi. Saldırgan için e, kimlik tespiti yapılabilmek amacıyla DNA testleri de sürüyormuş. Evet, e, fark ettiğiniz gibi bu hemzeminde bir yaz programı oluyor. Benzer saldırıların ardından yaptığımız programlarda... ...özellikle yaz iletişimi kavramına dikkat çekmiş ve felaket kurbanlarının... ...sayı değil, istatistik verisi değil, hayatta varlıkları olan... ...iz bırakan insanlar olduklarının altını çizmiştik. Wikipedia'da e, hızla bu e, saldırı için bir sayfa açılmış. E, saldırıyla ilgili genel bilgiler var, demin size verdiğim bilgiler. Ve hemen altında tepkiler diye bir başlık açılmış. Burada Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Azerbaycan, Bahreyn, Fransa, Filistin, Katar... Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kazakistan, Mısır, Pakistan, Rusya, Yunanistan, İspanya, Ürdün, İsveç, İsrail, Irak, Suudi Arabistan, İngiltere, Gürcistan, Avusturya, Romanya, İran, Estonya, Birleşik Arap Emirlikleri, Yemen, Kuveyt, Litvanya ve Letonya'dan gelen tepkiler var. Muhtemelen daha fazla tepkide gelmiştir başka ülkelerden de. Genellikle tepkiler dışişleri bakanlığı düzeyinde tepkiler. Bazı ülkelerde Gürcistan gibi bazı ülkelerde başbakanlık düzeyinden e, tepkiler verilmiş ve... ...bu saldırıların inanetlenmesi üzerine bir sayfa. E, bilgilerden oluşan bir sayfa e, haline getirmiş buradaki Wikipedia sayfasını. E, şimdi biz daha önce de biraz önce de söylemiştim kurbanların hikayelerini yazmak, anlatmak... Onlar hakkında film, belgesel gibi görsel biyografi gibi yazılı müzik eserli yazılı eserler, müzik eserleri, besteler gibi e, işitsel ürünler ortaya çıkarmanın önemli olduğunu söylemiştik daha önceki programlarımızda da ve insanların bir istatistik verisi gibi kayda geçmelerinin de önünde durmanın önemini anlatmıştık. E, Wikipedia sayfasında dikkatimi çeken şey kurbanların e, bir isim listesinin bile bulunmaması. E, bu tabii çok önemli. Yani sadece isimlerden ibaret değiller. Sadece e, bir istatistik rakam olmadıkları gibi yaşlardan da ibaret değiller. İsim artı yaş yazılı, yazılı listelerden de ibaret değiller. Dolayısıyla hızla bu Wikipedia sayfasına bu e, bilgilerin girilmesi gerekiyor. Hatta uzun uzun her bir e, kurbanın e, hayattaki duruşunu, ne iş yaptığını, nasıl yaşadığını, kimin e, nesi olduğunu da anlatmak lazım e, diye düşünüyorum. Şimdi sık sık yaz iletişimi başlığını gündeme alıyoruz. Bir tane program yapmıştık ayrıntılı olarak. Arkasındaki teorik kavrayışı da anlatan yaz iletişiminin bir dizi şey sunmuştuk o programda. Ama ondan sonra bir iki kez daha bu programa referanslar vererek yaz iletişimi üzerinden başka anma programları da yapmıştık. Son programda bir kez daha hatırlatmıştık yani bu başlığı taşıyan son programda. Yok olup gidenler bir isim, yaş ve şehirden ibaret değiller. Onlar birinin evladı, birinin ana babası, birinin iş arkadaşı. Dün bizimle yaşayan ve bir değer ifade eden insanlar. Bu değerlerini hatırlatmak, hatırlamak ve görünür hale getirmek yas iletişiminin başlangıç noktası demiş ve altını çizmiştik. İşte bu yüzden bugün sosyal fayda uzaklığı 25 dakikalık bir radyo programının sınırları ve üretim olanaklarıyla sınırlı da olsa sadece bir düğünde bulundukları için alçakça öldürülenlerin isimlerini okuyacağım. Ancak bu kez sizlerle listeyi sadece isim ve bir rakamdan ibaret olarak e, paylaşacağım. E, tersine söylediklerimizin tersine bir şey yapacağım. Çünkü bu sefer rakamlar çok şey ifade ediyorlar. Evet, e, kayıplarımız insandır. Bizim gibi hayatları, hayalleri, arkadaşlıkları, işleri vardı onların da. Birinin eşi, evladı, annesi, babası, dedesi ya da ninesiydiler. Onları sadece rakamlardan ibaret gibi sunmak, insanlığa dair zayıflığımızı ve bu kurkunç saldırılara yabancılaştığımızı da gösterir diyoruz. Ama rakamlar dediğim gibi bu kez bize çok şey söylüyor. Her ismin yanındaki rakam kaybettiğimiz insanların yaşı. Kayıplarımızın isimlerini okuyorum ve yanlarında da yaşlarını tersten başlayacağım. Safi Canbaş 48, Vesile Ulu Hatun, 38, Kamile Ayhan 35... Süheyla Yağız 32, Davut Adak 31, İsmail Daler 30, Aliye Yağız 30, Mürvet Ayhan 28, Öbeyt Akdoğan 28, Muhyettin Akdoğan 26, Ali Özcan 26, Kamil Akdoğan 23, Mehmet Ali Taş 23, Doğan Özcan 22, Ahmet Urtekin 22, Süleyman Durak 22, Duygu Aker 21, Onur Fikret Aker 21, Osman Toroman 21, Saliha Akdoğan 21, Şükran Akdoğan 17, Metin Caner 16, İbrahim Urtekin 16, Salih İlter 15, Sinan Urtekin 14, Hakkı Okur 14, Murat Kalay 14, Mizgin Gürbüz 14, Mehmet Urtekin 14, Semanur Özer 14, Abdülhalim Çelikten 14, İsmail Alparslan Alpaslan 14. Serhat Er Yılmaz 13. Orhan Yavuz 13. Mehmet Nazım Akdoğan 13. Devran Er Yılmaz 12. Kerem Özer 11. Şükran Ayhan 11. Fatma Zehra Abdullah 11. Bünyamin Akdoğan 11. Hasan Akdoğan 11. Ali Toraman 11. Muhammed Alpaslan 11. Sevgi Gülperi İnanç 11. Nergis Özcan 11. Emine Nisa Gören 11. 9. Emine Nisa Gören 9. Büşra İlter 9. Hüsam Cuma 7. Muhammed Yağız 4. Gurbet Akçan 4. Süleyman Alkan 3. Almina Melisa Aker 1. 31 e 18 yaşından küçük 54 kişi artık aramızda değil. Ölenler arasında 1 3 4 7 9 11 12 13 14 15 16 17 18 yaşında 31 insan var. Evet, bir kez daha bu canavarca bombalamanın son olmasını diliyor. Canımızı yakan, bu vahşi saldırıları yapanları lanetliyor ve durdurulması için gerekenlerin yapılmasını talep ediyoruz. Bugün hem zemin biraz kısa sürdü. Ben Rauf Kösemen. Yayın masamızda Feryal Kabili ile birlikteydim. Hem zemini Saldırıda bebek arabasındaki kardeşine bakarken yaralanan ve annesini kaybeden, iki kardeşle yoğun bakımda olan dokuz yaşındaki Gülcan Yağız'ın sorusuyla bitiriyorum. Çünkü daha iyi bir soru yok. Gülcan soruyor. Biz çocuğuz. Onlara ne yaptık ki onlar bize böyle yaptı? Soruyu tekrar ediyorum. Gülcan soruyor. Biz çocuğuz. Onlara ne yaptık ki onlar bize böyle yaptı? Hoşçakalın.